1018 numaralı konu, eşabın Hazreti Peygamber'in verdiği haberlere kesin olarak inanması, Hazreti Peygamber'in söylediği üç şeyden ikisinin gerçekleşmesi üzerine adi bin hatim şöyle demiştir, nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki bu üçüncüsü de gerçekleşecektir. Çünkü bunu Allah'ın Resulü söylemiştir. Hişam bin As'la beraberinde bulunan sahabeler Cebele bin Eyheme şunları söylemişlerdir, Allah'a yemin ederiz ki senin oturmakta olduğun bu yerleri elinden alacağız, eğer Allah dilerse senin o büyük kralının krallığını da ele geçireceğiz, çünkü bunları bize Peygamberimiz haber vermiştir. Ebu Bekir Şam'a göndereceği ordular hususunda çok titiz davranıyordu, bunun üzerine Hazreti Ali ona, bu ordular, başlarında sen de bulunsan bir başkası da bulunsa Allah'ın izniyle galip olarak dönecektir, dedi. Hazreti Ebu Bekir Allah sana hayırlı müjdeler versin, bunu neye dayanarak söylüyorsun? diye sorduğunda Hazreti Ali şunları söyledi: Ben Hazreti Peygamber'in, bu din, kendisi ve mensupları hakim oluncaya kadar karşısına çıkan her şeye ve herkese galip gelecektir, buyurduğunu duydum. O zaman Hazreti Ebu Bekir, Subhanallah, bu ne kadar güzel bir hadis. Ey Ali, senin beni sevindirdiğin gibi Allah da seni sevindirsin, dedi. Abdullah bin Ömer bir gün bir arslanı, kulağından tutup bükerek yoldan uzaklaştırmış ve sonra da şöyle demiştir, Hz. Peygamber hiçbir zaman yalan söylememişlerdir, ben onun, insanoğlu neden korkarsa o onun üzerine musallat olur, eğer insan Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmazsa onun başına hiçbir şey musallat olamaz, buyurduğunu duymuştum.